adam efendim şüphelenir olmuş. Bunlar sıkıntılı işlerdir. Onun için bizler madem bu iman ve itikad üzereyiz herkesde bu yok. Çokları şüphelere kapıldılar. Efendim zaman ilerledikçe ehl-i sünnet dışı akımların cereyanların etkisine kaldılar ve birçok hadis-i şerifleri inkar etmeye başladılar. Ta Mu'tezile zamanından başladı El-i Sünnet'e karşı Mu'tezile zaten hadis-i şerifleri efendim, Çoğunu inkar ederek e, Tevil ederek Akla dayandılar, mantığa dayandılar En büyük alimlerden Çokları böyle helak olup gittiler Ya Mu'tezile Çok eski Ne alimler, ne allameler Akılla bu yolda gidemediler Bu yol akıl yolu değil, mantık yolu değil Bu yol nakil yolu ayet hadis yoludur ya Rabbal Hica'ki el temkinu ya rabbani, Akıl ayağıyla bu yolda yürümeye çalışanlar bilsinler ki mantığa dayananların ayakları ne gibidir? Alçı ayağı gibidir. Alçıdan ayak yapsan kendine, bunun ne kadar gücü olur? Hiç sağlam ayaklan bir olur mu? Bizim ayaklarımız nasıl koşturuyorsun gidiyor. Saksıdan ayak efendim e, alçıdan ayak ne kadar gider? <gülüyor> Dinimiz ayet hadis dinidir. Akıl mantık dini değildir. Akıl mantık dini anlamaya yarar. Ama dini çözmeye yaramaz. Kendi kendine dinden bir mesele bulmaya yaramaz. veya ayet hadis böyle buyuruyor. Ha bunu aklım almıyor. O zaman ne yapayım? Aklımın alacağı bir şekilde çevireyim. Böyle başladılar. Böyle başladılar. E Deccal gelecek diyorsun. E bir bakıyorum hadis işte, işte geçen hafta anlattık. Merkebi şöyle, kendisi böyle, gücü şöyle, şuzu böyle, busu böyle olmaz böyle şey diyor. Allah muhafaza. İnkar ediyor. Ne yapalım o zaman? E ne yapalım? İşte Deccal televizyondur diyelim. Veya Deccal falan adamdır diyelim. Fişman adamdır diyelim. Böyle bir şeyle kılıfını bulalım. Ondan sonra ne oldu? Deccal çıktı gitti diyelim. E anladık da bu hadis-i şeriflerin başı var sonu var. Birbirine eklenmedi ki. E ne olacak? E deccal çıktığı zaman e, bu kadar işler olacak. Bunların hiçbiri olmadı. Ondan sonra e, İsa Aleyhisselam inecek, onu gebertecek. Bu senin dediğin adam öldü gitti. Öbürü öldü gitti. beri öldü gitti. Kendi kafana göre ne uyduruyorsun ya? Yani hep mantıkçılık. Sizler bundan inşallah korunmuşsunuz. Bu sohbetlere devam edenler mahfuzdur inşallah. inşallah. Ama cemaatten ayrılan, sohbetten ayrılan, bir de çok meraklı tazelik yaparsanız, önüne git duyduğunuz efendim adamı dinlerseniz şu nasıl konuşuyor, bu nasıl konuşuyor, şunu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim. Bir karışırsınız ki kazan gibi ondan sonra kimse sizi düzeltemez. Çünkü acaba öyle mi? Acaba böyle mi? Onun kimi doğru, bunun kimi doğru? Allah ve Resulü doğru. Kimseninki doğru değil. Allah ve Resulü doğru. Ben sana hadis okuyorum. Ayet okuyorum, hadis okuyorum. Bunun kaynağını da gösteriyor muyum? Gösteriyorum. Geçen derste başladık uzun hadis. Bugün de bir devam edeceğiz. Bu uzun hadis şerif güneşin batıdan doğma olayına tabi işi bağlayacak diye bu bapta alınmıştır. Ama geride konuştuklarımızdan da kıyamet alametleriyle ilgilidir. Ve bu hadis şerif nerede var? Diyenlere Kaynaklarını söylüyorum. Efendim, i̇mam Hakim'in El-Müstedreki var. Bukhari-i Müslim üzerine ilave hadisler yazdı o. Çok ha hadis hafızıdır. Müslim'de var. İbn-i Mace'de var. Tirmizi'de var. Ebu Dağut'ta var. Efendim, Taberan'de var. Var Vardı, var. Hepsi cildi var. Sayfası var. Biz bunların Arapçalarını kendimiz görüyoruz. Kendimiz kitaptan görmeden bir şey yazamayız. Bunları görüyoruz. Ondan sonra kendimiz tercüme ediyoruz bunu bu şekilde yazıyoruz. Bunların hepsinin kaynakları var. Ben size bu kaynaklara dayanarak ve bu hadis-i şerifleri şerh eden, izah eden alimlerin beyanlarına, ehl sünnet ülemasının beyanlarına dayanarak bir şeyler anlatıyoruz. Biri çıkıyor, kalkıyor, çıkıyor, diyor ki böyle bir şey yok. Peki bu yok diyen nereye dayanıyor? Duvara dayanıyor. Hiçbir kaynağı yok. Neden? De ona ki bunun olmadığına dair bir ayet, bir hadis göster. Gösteremez. Çünkü ayet hadis çelişme olur mu? Olmaz. Burada var bir orada yok der mi? Onun hepsi bir. O dayanıyor? O kafaya dayanıyor ama bu senin dediğin olmaz diyor. Niye olmaz diyor? E yani iki kulağının arası diyor eşeğin, deccalın eşeğinin iki kulağının arası kırk karşını olur mu diyor. Ne yapalım diyor? Şöyle yapalım diyor. Bu diyor uçak uçak diyor. Şimdi diyor iki kanatı var ya diyor. Yani orada ya anladık da o zaman hadis-i şerif de derdi ki deccalın bineği derdi. Himar diyor. Arapçada himarın karşılığı nedir? Uzun kulaklı der efendi hazretler. O uzun kulaklı var ya der. Kızak uyruklu bet sesli der. Ha eşek. Bunun bir tarifi var. Himara bakarsın. Bir de lukata bakarsın. Eşek. Sen şimdi 40 senelik eşeğe yaptın uçak ya. <gülüyor> ben şimdi ne demek istiyorum? Hadiste bir şey geçiyor. Biz bunu böyle izah ediyoruz size. Kafayı karıştırmanın bir üzüm yok. Böyle olacak buyruluyor. E ne dedcalı gör ne eşeğini gör. Bize bir şey demiyoruz ki sen onu gör. Ama... ''Bu çıkacak.'' buyurulduğu üzere. Biz buna böyle inandık mı? Tamam. E bunun ba manasını karıştırmanın böyle olur mu? Şöyle olur mu? Kırk arşını kaç metre eder ne, işte İşte bu, bu kadar olur mu? Oradan oraya kulağa değer mi? Cık. Bize ne ya? Biz gayba iman ediyoruz. Şimdi buna inanmayan, cennetten anlatılanlara inanır mı? Cennette neler var? E cennette bu kadar anlatan, cennette şöyle olacak, böyle olacak. ...Allah o zaman bunu yapamazsa... ...cennettekini hiç yapamaz. E sen şimdi... Kaçaba, ...acaba deniz mi? Allah'ın kudretine acıya... ...disnat ediyorsun. Yapar mı yapamaz mı? Var mıydı yok muydu? Bir şeye var... ...demek için delil lazım. Biz o delile... ...dayanarak bu böyledir diyebiliyoruz. Kafadan bunu uyduramayız ki düşünüp de. Biz şimdi kurgu filmi mi... ...efendim... ...yönetiyoruz? Oturuyoruz... ...kendi baş masa başında... ...efendim bir film yapalım. Ne yapalım? Eşeğin... ...iki kulağın arası kırk arşın olsun... Çok ilgi çeker. Film mi yapıyoruz burada? Kim oturdu masa başına da bu filmi yaptı ya? Bu 1400 sene evvelki beyanlardı. Bu hadislerin, sizi uydurmazlar, kafalarınızı karıştırmazlar. sonradan çıkmış bu kitaplar. Nerede zoralar çıkmış? Bunların el yazmaları var. Bu el yazma git Süleymaniye'den tut şuradan, o el yazmaların asılları var, asılların asılları var. Bunlar 1000 senelik, 1200, 1300 senelik, Efendimiz'den hemen sonra... Yazılanların el yazmaları bir kütüphanelerde duruyor. Dünya kütüphanelerinde. Bunların bir kısmı da Avrupa. Avrupa çok sahip çıkar. Bu işleri karıştırmak için. Berlin'de kütüphaneler, İngiltere, Londra'da ne kütüphaneler var? Amerika'da her yerde bunların el yazmaları var. Yani bu sonradan basılmadı ki bu kitap. Hepsinin aynı olduğu. Açarsın Bukhari'yi. Onun el yazmasını da bulursun. Bu Bukhari yeni basıldı. 2008'de. Ama... Bunun bin sene evvelki el yazmasına aynı olduğunu git sen bulursun. Şimdi internet çağındayız. Disket alıyorsun gidiyorsun değil mi? Kütüphaneden disket alıyorsun şu kadar. Çıkarıyorsun. Bütün kitap dökümanı bilgisayarda önüne geliyor. Bakıyorsun el yazmayla aynısıdır. Burada ne kafanızı karıştırıyorlar? Efendimizin zamanında yazı yokmuş biliyorum. Nerede yazı yokmuş? Serseriler mi dediği olarak ustura yokmuş da millet sakal tıraşı olamıyormuş. Hadi git işine. <gülüyor> Kafasız herifler. Ustura yokmuş. Nerede ustura yokmuş ya? Kılıç var da ustura mı yok? Adam öyle bir kesiyordular ki. <gülüyor> Köküne kadar. ya Ebu Cehil nasıl kestiler? Neyle kestiler? Allah Allah. Kesmez testereyle mi kestiler? Bıçak olmaz mı ya? Usturuyor. Bir şeyler bir şeyler uyduruyorlar. Ya bırakın siz bu hurafetcileri ya. Efendim? Hepsi var. Yazı olmaz mı ya? Allah Allah. Görmüyor musun? Ceylan derileri üzerinde bu kadar Kur'anlar Topkapı Sarayı'nda bile var. Bunlar hep el yazma. Cık. Bu hadisler hep yazıldı. Sahabeden birisi sordu. Dedi ya Resulallah. Bazı sahabe yazıyordu. Bazı sahabede çok kafası çalışan sahabeler var. Mesela Ebu Hureyre. Radıyallahu anh. Ebu Hureyre dedim mi? Dur. Nasıl bir hafıza var onda? Unutmak nedir? Bütün hadisleri böyle ezberler. vavu feyi şaşırmaz. Ve midif fe miydi? 6 ay sonra sor okut bir daha. Kaç sayfa? Aynısını okur. Yazma bilir mi Ebu Hureyre? Yani yazma bilebilir de yazması yok Hadisleri yazarak ezberlemiyor Böyle bir hafızası var Onlarda Bazı sahabede yazıyor ve bunun üzerine dediler ki Ya Resulallah dediler sahabeden başkaları sordular Hatta o yazanlara kızanlar oldu Dediler ki ya yazıyorsunuz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizim gibi bir insandır Bazen kafası bozulur Yani kızar bir şeye Bir şey söyler kızabilir mi? Ben de insanım diyor. İnsan nasıl kızarsa ben de öyle kızarım. Kızar ama yanlış bir şey söyler mi? Ha? Peki şaka yapar mı? Yapar ama yanlış bir şey söyler mi? Biz bir şaka yapıyoruz. İçinde 40 tane palavra var. E palavra nedir? Yalandır. Yalan nedir? Günahtır. Yalan lüzum yok ki. Efendim şurada şöyle bir şey gördüm. Görmemiş de milleti güldüreyim diye. E görmeden gördüm şurada böyle bir şey denir mi? Bu ne oldu? Yalan oldu ya. Şimdi şakanın usulü var. Doğru şaka olmaz mı? He? Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Neneye? İnnel cennet elâ ucuz dedi. Cennete koca karılar girmeyecek. Nene de ağladı ağladı ağladı. Geldi ya Resulullah ne yapacağız? E dedi ki koca karı olarak girmeyecek. Gençleşecek öyle girecek. <gülüyor> hem bir şey öğretti hem şaka yaptı. Oldu mu şaka şimdi? E tamam ama hadis bak şaka. Bunu gibi daha hadiste çok şakalar var. Adam geldi dedi ya Resulallah ben cihata gideceğim de bir deve varsa şeyden yani ben canımla gidiyorum. Gücüm var ama malım olmadığından devem yok. E deven olmayınca ordu seni mi bekleyecek yayan gidiyorsun peşine. E dedi bana bir deve, beykül maldan deve verirsen ben canımla gideceğim ama malım yok. Bazısı malıyla canıyla çıkar ama malı olmayan ne yapsın? Canıyla çıkacak. Resulullah da buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, seni dedi, bir deve yavrusuna yüklerim dedi. Deyince bu, daha böyle, yani yavru dayanamaz hani yavru daha, küçük deve. Yolda kalır, öbür develer, büyük deve on gün su içmeden duruyor. Bu yavru şimdi bizi çekmez etmez, yolda bırakır, tabeter durum olur falan. Efendimiz gülüyor, o da anlamıyor. Efendimiz buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, hangi deveye yüklesen mutlaka bir devenin yavrusu değil mi dedi. E dedi seni bir deve yavrusuna yüklerim dedi. Ee, e benim babam da anasının yavrusu öyle değil mi? E ee, tamam. Yani şakadır ama doğrudur. Şimdi Resulullah kızar. E kızdığı zamanda yanlış söyler mi? Şaka yapar yanlış söyler mi? İnniyle emzahû ve la illa Şaka yaparım ama haktan başkasını söylemem. Hadis bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi onlar da dediler ki ya dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen kızar bazen sinirlenir. Efendim siz dediler her ağzından çıkanı yazıyorsunuz. Yarın bir sıkıntı çıkmasın dediler. Çünkü sizden bu nereye gidecek? Ümmete. O ben bunu yazmıştım. O ben bunu yazmıştım. buna akıllı tabi işte bak bize kadar geldi bu yazılar. E şimdi yarın bir yanlış bir şey olur mu acaba? E dediler ne yapalım? Ne yapalım? Resulullah'a soralım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gittiler dediler ya Resulullah. Biz yazıyoruz. Fakat bazıları bize itiraz ediyor. İtiraz edenlerin gerekçesi de şu. Belki sinirlendiği bir duruma rastlarsınız. Kızgınlıkla bir şey buyurur. O arada bunu yazmak acaba uygun olur mu olmaz mı gibi bize bir efendim, soru yönelttiler. Ne buyuruyorsunuz? Evet. Ne buyurdu bu soru üzerine? Yaz. Bu ağızdan yalan yanlış çıkmaz. Üktüm. Benden ne duyduysa yazma müsaadesi var mı? Var. Çünkü ben hak olmayanı söyleyeyim. kıssam da söylemem. Sevinsem de söylemem. Ben öyle başka insanlara benzemem. Ben de sizin gibi beşerim ama farkımız var mı? Var. Ya bana vahiy geliyor. Ya bana Cebrail Selam geliyor. Hanginize Cebrail aleyhisselam geliyor? Ya hepinize şeytan geliyor. Çirit atıyor üzerinizde. Benden hiç gittiği yok. E tabi. Ne yapalım şimdi? Ya biz burada ancak ayet hadis oldu mu? Tamam. Bu korunmuştur. Buna sıkıntı? Yok. Evliyaya bile geliyor neler ediyor. Beyazıt Meslam Hazretleri. Kaç sene? İbadet ibadet ibadet. 20 sene, 30 sene ibadet. Sonra bir de diyor göklen yer arasında öyle bir taht, öyle bir arş yani. Efendim açıldı bütün her taraf. Bir de bana nida ey beyazıt kulumuz evet sen bundan sonra hiç ibadet yapman lüzum kalmadı. Ama nasıl bir iddia geliyor biliyor musun? Sana falan öyle bir şey olsa püüü, peygamberliğini ilan edersin. <gülüyor> Samimi söylüyorum ya. Yer gök açıldı arşi falan gördüm zaten. Ne yaptım diyor? Defal dedim diyor melon pis. Niye? E nereden anladın dediler rahmani midir şeytani midir? E nereden anlamayacağım dedi. Peygamber namazı bırakmadı da ben ne olmuşum da namazı bırakacağım. Gelmiş bana diyor ki sen artık namaz kılmasa da olur. E şimdi bunu anlamaz mı Beyazıt? Ama şimdi demek istediğim o kadar evliyaya bile ne oyunlar yapmak akıyor ya. Şeytan bu şimdi. Ancak masum ne demek? Masum peygamber. İsmet sıfatı var peygamberlerin. İsmet. Ne demek İsmet? Korunmuş. Şeytan onların efendim rüyasına bile giremez ya. De değil uyanık rüyasına bile giremez. On üçündür ki biz bu hadis-i şeriflere Allah'tan geldiği şekliyle inanıyoruz. Bu hadis-i şerifler kimden geldi? allah Teala'dan geldi. Resulullah bu haberleri kendi başına verebilir mi? Nereden bilecek? Yok nereden bilecek? Ümmi okuması yok, yazması yok, kimseden bir şey öğrenmemiş. Mekke'dekiler zaten yetiştiği ortam Mekke. Bir yere gitmemiş. Mekke'de hiç böyle bir şey bilen yok. Kitap ehli bile yok yani. Bir şey bilen yok. Bunları nasıl okuyabilir ya? Milyonlarca hadis-i şerif. E bu, bu zaten en büyük mucizesi değil mi? Kur'an da mucize, hadis de mucize. Şimdi nice hadis-i şeriflerin buyur, buyurduğu gibi hadis şerifler çıkmıyor mu? Kendisinden sonra çıkmaya başladı. Hep buyurdukları oldu tek tek. Hepsini söyledi. Şimdi bu zamana kadar buyurdukları çıktı da bundan sonrasını niye yorumlama lüzum var? Aynen vuku bulacağına iman ederek bu itikad ile dinliyoruz. Çünkü bu hadis-i şerifler hassastır. Dolayısıyla en, en ufak bir şüphelenme kalbe bir vesvese gelir de o geçer giderse ondan insan mesul değildir. Mesuliyet ne zaman devreye girer? Konuşursa, dilinden konuşursa düşündüğü şeyi ağzından konuşursa veya yazıya dökerse ...bu şekilde bir efendim... ...Allah muhafaza, ayet ve hadislere... ...imanda şüphe arz ederse... ...bu kafir olur. Ama hepimiz beşeriz. İnsanın içine bir şey geldi, bir vesvese. Estağfurullah, neuzübillah. Amentübillah. Ve bir minu indiillah. Allah'a da inandım, Allah'tan gelenlere de inandım. Amentübü Resulillah. Peygamber'e de inandım ve bir minu indi Resulillah. Resulullah'tan gelen bütün hadislere de inandım. Bir iman tazelemek suretiyle... Bu mesele kapanır. Allah da ona senin içinden böyle geçti diye ona sorguya çekmez. Bunda bizim ümmete, bizim ümmetten vesvese kaldırılmıştır. Vesvesenin sorumluluğu kaldırılmıştır. Yani vesvese var ama vesveseden sorumlu değiliz. İnna Allah tecavize an ümmeti, tecavize li ümmeti, ama vesveset, bi'i nüfusu, ma'lem te tekellem evte amele bi'i, evte Konuşursa veya amel eder, icraata sokarsa sorumludur. Değilse içinden bir vesvese geçmiş, Allah benim ümmetimin bu şeyinden sorumluluğundan geçti. Onu bağışladı. Bu da bize büyük bir nimettir. Çünkü kalpler bizim elimizde değildir. Mevla da bizim elimizde olmayanı bize sormuyor. Onun için ama yine de şüphelendirici şeylerden uzak duralım. Mesela bir adam var. Hoca. Ama adam nedir? Müşekkik. Ne demek müşekkik? Bir dinle her şeyden şüpheye düşersin. Öyle hocalar var mı şimdi? Var, var. var. Bunlar meydanda geziyorlar. Bunlar adamın kafasına hatta yazı yazıyor. Öyle bir yazı yazıyor ki yazıyı bir noktaya bağlamıyor. Ama senin kafana öyle bir sorular salgılıyor ki çık için içinde. Ne o onun yazısını okuyacaksın? Ne o karışıklığa kendini kaptıracaksın. Bu tehlikeli. Anladın? Bunlar birçok konuda örnek verebiliriz. Şu anda tabii vaktimiz ve konumuz bu değildir. Ama biz size diyoruz ki çözüm üretmeyen, güzel mana vermeyen, ancak bak hadiste şöyle var. Bu olur mu şimdi? Bak şu hadiste şöyle söylüyor. Buna nasıl inanacağız? Böyle diyen bir hocaya bir Müslüman soru sormamalı. Sormamalı. Buna nasıl inanacağız? Hadiste bir şey geçiyor. Bak şimdi buna buna aklın eriyor mu diyor sana? Bunu da hoca diyor. E ne yapalım hoca efendi o zaman diyeceksin buna? Allah Allah. Ben sana geliyorum imanı mütteazeleme. Sen beni gavur edeceksin. Allah Allah. Durum böyle. Aman dikkat edin. Bu meselelerde hadis-i şeriflere imanda mezhepler konusu ayrı bir konu. Tasavvuf konusu ayrı bir konu. Bütün bunlarda sizi şüpheye düşürmek isteyenler çoğalmıştır ve artarak devam edecektir. Bunlar artık kıyamet alametleri belirgin hale geldiğinden inşallah kemiğe binen kurtulur. Bu cemaatler Nuh Aleyhisselam'ın gemisine benzer. Merakibaneca yani. binen kurtulur. Kendi kafasına kalıp da o ne dedi bu ne dedi. ...ben bir efendim şöyle ölçeyim, biçeyim, tartayım, ...kararı ben veririm diyen cahiller... ...helak olur. Kesin boğulur yani. Denizde boğulsa bir şey değil. İmanlı boğulan şehit olur. Bu nerede boğulur? Bu dalalette boğulur. Allah sizi muhafaza buyurur. Beni de muhafaza buyurur. Kimse ne hocalığına güvensin... ...ne hacılığına güvensin. Kalpler Allah'ın elinde. el üstünde sünnet ve cemaatin bereketine güvensin. Amin. Ben size bunu devamlı öneriyorum... Çünkü görüyorum. Görüyorum insanların bocaladığını görüyorum. Yani. Bocaladığını. Şimdi hadis-i şerifte okuduk. Nereye geldik? Baştaki şeyleri tekrar edemeyiz. Vaktimiz o kadar yok. Hadis-i şeriften kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Dedcan nereye kadar geldi? Medine'ye geldi, dayandı. Efendim, Cebrail aleyhisselam'ı görünce kaçtı. Ama bir nara atınca Medine'de ne kadar münafık varsa kadın erkek toplandı. Medine'den çıktı. Deccal'a tabi oldu. O sırada da Hazreti Mehdi nereyi fethediyor? Roma'yı fethediyor. Roma fethedilmiş. Roma'da da baya bir İslami faaliyetler o bölgede bütün Avrupa'da yayılmış. O zaman ve etin nedir bir uyarıcı geliyor. Bu uyarıcı kimdir? Ma'mer radıyallahu anh'ın rivayetine göre tabi bunu diğer hadislerde birbirini şerh ediyor. Bir hadisle de hadislerin tümünü anlayamazsın. Bütün hadisleri etraflıca gördüğün zaman onlar birbirini ne yapar? Çözer. Orada kısa cümle kullanılmış oluyor. Başka hadiste uzun izah geliyor. Oradan orayı, oradan orayı birbirini şerh eder. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne buyurduğunu anlamak için de başkasının sözüne bakma da lüzum yok. Yine onun sözlerine bakarsan diğer hadislerle onayı ne yaparsın? Çözersin bu ilim ister o uyarıcı kimdir Hızır Aleyhisselam bu Hızır Aleyhisselam biliyorsunuz hala yaşıyor tabi o hususta ihtilaf vardır yani görüş ayrılığı vardır e, bazı alimlere göre vefat etmiştir bazı alimlere göre yaşıyor e, tabi İmam Rabbani orta bir yol bulmuştur Zaten İmam Rabbani onu kendisine sordu. hat Şerif okuyorduk okurken diyor halakaya geldi. Hızır Aleyhisselam ile İlyas halakaya, hat Şerif halkasine geldi teşrif ettiler. O zaman diyor Hızır Aleyhisselam'a sordum ki siz diri misiniz? Yoksa vefat ettiniz mi? Hızır Aleyhisselam dedi ki biz vefat ettik. Vefat ettik ama Allah diğer ruhlara vermediği bir şey verdi bize. Nasıl bir şey verdi bize? İstediğimiz anda bedenimizle beraber gezip dolaşabiliyoruz. Ama başka şekillerde, kendi bedenimizin dışında da istediğimiz anda, istediğimiz şey, bakarsın dilenci kılığında, bakarsın hoca kılığında, bakarsın fakir kılığında, bakarsın hasta kılığında. Değişik hallerde gelir mi? Gelir. Bu mütevatirdir. Herkesin bu usta bir rivati vardır ama o ruhuna verilen tasarrufla Allah'ın verdiği tasarrufla aynı beden gibi. Şimdi bir de var diğer evliya Allah'ın da ruhları iş görür. Ama onlar bedenlen, alenen gelmezler. Diğer peygamberlerinde alenen iş görür. Ama bu bedeniyle aynı. Yani demek istediğim tuttuğun zaman değersin böyle. Eline tuttun mu? Değersin. Yani var. Aynı böyle. Öyle görünme şeklinde değil. Aynı bizim gibi bu etten kemikten yaratılmış şekliyle gelir i̇mam ki orta bir e, çözümdür. Ve uygun bir çözümdür. Sonra onlardan dua istedim diyor. Dediler ki Allah sana özel tecelli ediyor. Senin gibi velilere bizim duamızın rüzumu olmaz dediler diyor. Ya. i̇mam Rabbani çok büyük. Ondan sonra şimdi Hızır Aleyhisselam'ın tabi İsa olduğunu iddia edenler bu hadis-i şeriflerinde deli alıyorlar. Çünkü o zaman Hızır Aleyhisselam gelecek. Deccala karşı Çıkacak. Çünkü ona Allah ne kuvveti verdi? Bedenlen, görünme kuvveti verdi. Ondan dolayı gelecek. Evet. Tabii bazı hadis-i şeriflerde ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Şu anda dünyada bulunanlardan 100 sene sonra hiç kimse bulunmayacak. Bu hadis sahiptir Ve bu hadisin buyurulduğu günden itibaren hesap etmişlerdir. Son o hadisi duyanlardan yani dünyada bulunanların hepsini bilmezler ama son duyanlardan bile o öyle. O Yüz sene dolmadan hepsi vefat etmiştir. Bu hadis-i şerif de yerindedir. Ediyorlar diyorlar Hızır Aleyhisselam sağ olsaydı yüz sene sonra bu dünyada sağ kalmayacak buyurulanla çelişirdi ama o da çelişmiyor. Neden Hızır Aleyhisselam nerede duruyor? Denizde. Çünkü hadis-i şerif ne buyurdu? Yer üzerinde. Toprakta buyurulduğu için denizde olan bunun içine girmez diyorlar. Ulema'nın bu hususta çoğu beyanları vardır. Tasavvuf elinin ekseriyetinin görüşü hayatta olduklarına binaendir. Ama bu âli şeriflerde kesinlikle beyan ediliyor. Hızır Aleyhisselam kime geliyor? İlel ile fetihallahu ala adim Konstantinye, Roma'yı yani Büyük Konstantin Roma, Kostantiniye'yi Allah kime fetti nasib etti Hazreti Mehdi ve ordusuna onlara geliyor ve men te'ellefe ile minel müslimîn Beytül Makdis bir de Mescid-i Aksa'da Müslümanlar var. Ee, o e, Roma'yı fete giden ordunun yakınları, onlarla ülfeti ülf, efendim, samimiyeti olan aileleri vesairesi onlara da gidiyor. Roma'ya da gidiyor. Diyor ki: "Kulun, <gülüyor> "Haza'd-Deccal kat'a'kum." çıktı. Haberiniz var mı? Tabii daha evvelce anlattık. Bu haber baştan bir yanlış gelecek. Sonra geri dönecekler. Baklar Deccal çıkmamış. Bir daha Roman'ın fethini tamamlayacaklar. Ondan sonra tekrar e, o arada Deccal çıkmış olacak. Fekulûn, İclis, Feinneanur'u'du Kutale'u. Diyecekler ki, tamam sen madem bizi uyarmaya geldin. Deccal her tarafı çiğneyecek, gelecek. Sen de otur o zaman biz onunla savaşacağız zaten. E biz ondan savaşacağız. Sen de bizi uyarmaya geldin. Sen de bizle beraber savaşırsın. Diyecekler, ben <gülüyor> fekulbenerciğum. Hatta, ben sizden kalamam diyecek. Çünkü ben bütün insanlara ne yapmam lazım? Onun çıktığını haber verip de tedbir almaya davet etmem lazım. Onun için benim işim var. Feydan sonra tam o Roma'dan o Hazreti Mehdi ve ordusuna haber verip ayrılayım derken Tenavülü Deccal Deccal'ını yakalayacak. Deccal'ın eline düşecek. Tümmeğul Deccal diyecek ki bu var ya bu diyecek. O uyarıcı için. Hızrı Aleyhisselam için. Bu sanıyor ki benim buna gücüm yetmez. Ben buna bir şey yapamam diye böyle her tarafı uyarıyor, uyandırıyor. Beni haber veriyor. Ben ona bir şey yapamam diye de iddia ediyor. Öyle mi? Adamlarına diyecek. Faktülü uşerre Bunu en kötü bir ölüm şekliyle katledin. Diyecek. Feyin şarubil Demir testerelerle biçilecek. Hızır Aleyhisselam kaça bölünecek? Balığı nasıl yapıyorlar böyle balığı? Parça parça parça bıçakla. Öyle Hızır Aleyhisselam parça parça olacak. sünne kul bu Buhari'de de var. Sonra Deccal diyecek, "İnen ehayetulukum, ta'lemune en bak şimdi bu param parça oldu mu?" Oldu. Şimdi ben onu size diriltirsem, benim sizin Rabbiniz olduğuma inanacak mısınız? Çünkü Dedcal neli iddia diyor, ilahlık iddia diyor. Göstereceğim size şimdi bunu dirilteceğim, Rabbimiz Rabbiniz olduğuma inanacak mısınız? Fe kule, qad ne aleme Rabbuna, ve hab bu ile inanes yakina. millette yağcı talkavuk diyecekler ki, ya zaten biliyoruz senin Rabbimiz altı ara. Bizi de biçmesin diye biliyor musun? Ne kadar sahtekar varsa yağcı dalgavuk hemen. Yani şimdi bizim senin bir e, mucizeni e, efendim e, görmemize lüzum yok ama yaparsan da imanımız artar. da laf çok. Feekul nam yapacağım diyecek tamam. Yeter ki siz isteyin. Feekul mu biiznillahi tealâ o parça parça desteriyle biçilmiş Hızır Aleyhisselam kalkacak mı? Kalkacak. Kimin izniyle? Biiznillahi teala. Deccal'ın izniyle? Değil. Allah'ın izniyle. Celle şanuhu. Celle celanuhu. Mevla ederse, zaten ona hayat veren kim? Öldüren kim? Aradakinin hiçbir tesiri yok. Adama yirmi kurşun sıkarsın Ölmez Adama mantar tabancasından ölür Öldüren Allah çünkü Kurşun öldürmez Kurşun Adam öldürür mü kurşun Kim öldürür allah Teala Adamın canının çıkması fiilini kim yaratır allah Teala. Allah Teala adamın canının çıkması fiilini Yaratmadığı zaman da Her tarafını parçalasan adamın canını çıkaramazsın O canı kalır istedi mi dile La ye'ذنu Allahu li-nefsin gayriha lid Allah bunun için müsaade etti Deccal'a imtihan olsun diye. Ama herkese bunu yapabilecek mi? Yok. Bir kişiye yapabilecek. O da kim? Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'dan başka bir kişiye daha yap desen yapabilir mi? Yapamaz. E şimdi ne oldu? Sahte ilah olduğu çıktı. Niye? Madem öyle ben buna yapacağım. Cık, bunu buna yapacağım olmaz. Şuna da yap. Ona yapamam. E niye ona yapıyorsun, ona yapamıyorsun? allah Teala ne yapıyor? Bu kadar insanı yarattı, bak. Öldürüyor mu sonra? Öldürüyor. Diriltecek mi sonra? Diriltecek. E tamam. E şimdi, istediğini öldürüyor, değil mi? E bunu öldürürüm, bunu öldüremem. Nasıl oldu? Olmaz ki. Demek ki sende bir sağa hokkabazlık var. Mevla müsaade ettiği kadar. Şimdi Hızır Aleyhisselam dirildi ya, o uyarıcı, onu önüne aldı şimdi. ''Ben seni öldürmedim mi?'' ''Ben seni diriltmedim mi?'' ''Bak şimdi dirildin.'' ''O zaman sen Rabbim ben olurum.'' ''Çünkü öldüren benim, dirilten benim.'' ''Fekul'' O da cevap veriyor. ''El aniz deddü yakinen.'' ''Şimdi daha çok imanım arttı ki senin deccal olduğunu anladım.'' O da hiç bunu beklemiyor. Zannediyor ki inanacak. En Rasulullah A.S. "Annem katilini, diyor beni müjdelemişti, Bukhari hadisinde var. Bak bu hadis söylüyor. Rasulullah bana müjde verdi, senin beni öldüreceğini haber verdi. Sonra Allah'ın izniyle yeniden diriltileceğimi, senin dirilteceğin değil, öldürmeye sebep oluyorsun. Ama Allah'ın izniyle diriltileceğimi Rasulullah bana müjde etmişti. Ama la yuhillallahuleke Diyor ki sen benden başka birini de dirilt de görelim. Rasulullah bunu da haber vermişti ki bunu benden başkasına söktüremeyeceksin. Bu bana imtihan olursun diye yapıldı. Yani millete imtihan olacak benler. Peki başkasına yap bakalım. Fena var mı cildin nedir? Bir daha bir daha bana da yapamayacaksın diyor. Benden başkasına yapamayacaksın ama bana da bir daha. Yapamayacaksın. Şimdi ben dirildim mi? Allah'ın izniyle dirildim. Bir daha bir daha yap bana bakayım. Herifin bütün oyunu bozuldu ya. O Mevla nasıl bozar oyununu? Bir daha bana yap diyor şimdi. Testereler duruyor. Biçtir. Hadi bak. Feza ala cildin nezir safayha min nuhas. Allah Allah. O zatı yeniden yatıttırdı Hızır Üzerine plaka plaka kurşunları bütün böyle demir, malzeme, bıçak, testere, ne varsa فَلَا يَح۪يكُ ف۪ي شَيْهُمْ Bir silah en ufak bir çizik bile atamıyor. Herkes seyrediyor bütün bir toplanmış dünya. Kim bilir kanallar ne canlı yayın yapar ha. Reytik patlaması ya. En yakın ben çekiyorum falan. Nerede var kanal malal hepsi? Kanala gitmiş hepsi. Süpürülmüşler. Allah Allah. Teccal öyle kanal malal tanır mı ya? Allah Allah. Kim çekecek bu, bunları acaba? Merak ediyorum tabii. <gülüyor> bir de şeyini alırsa bir de maç yayını gibi. Canlı yayın bir tek benden. Oo, bütün millet onun başına toplar. Sen öyle zannet. Dünya karışacak o zaman. Kimin öyle rahatı var? Oturmuş kumanda elinde zıp zıp yapacak. Adamı ne yaparlar be? Herkes dünya ateş alev. Yavur mümin Cihat. Dünya yanıyor. Mevla kıyamet yaklaşmış ya. Sen öyle zannediyorsun. Koltukta oturacağım ha? Sen koltuklar çok çok sağlam alma. Yani çok deri falan. 50 seneli koltuğa alizm yok. Birkaç senede gider koltuklar. Şimdi nesil açlıyor, işliyor. La bir dar bir şey. Kılıç vuruyorlar yok. velasikkin Bıçak vuruyorlar yok. Vela hecer. Taş atıyorlar yok. İlla tehevvel Kılıç vuruyor, ters dönüyor. Bıçak vuruyor, ters dönüyor. Taş atıyor, ters dönüyor. Dokun bakalım. Hızır Aleyhisselam diyor ki, evvela ya yaptın ya, onu da sen yapmadın. Mevla izin verdi. Neden? Sen yaptıysan bir daha yap. Sen yaptıysan bir daha yap. Yapamıyor. E demek deminki de senin işin değildi. idi. Yani Mevla adamı. Hiçbir zarar Hızır Aleyhisselam görmeyecek. Fekul deccalepten küplere binecek itirahu Bunu benim ateşime atın. Deccal'ın yanında ne geziyordu? Ateşten dağ. He? Ateşten dağ yani volkan. Yanar dağlar gibi. Şimdi mesela ateşten dağ dediğin zaman da olur mu öyle şeydir? Halbuki o volkanların şimdi şeylerini görüyorsunuz, değil mi? Etna, Yanardağ, bilmem ne, Yanardağ. Oo, o nasıl alev, ateş? Dağın tamamı ateş ya. Nasıl kaynıyor böyle Allah Allah. Kıp kız Öyle dağ var mı? Var işte. Şimdi bile var kaynayanlar. O ateşten dağ yanında. Atın bunu diyor o lavların içerisine. Ve yuhemvilullah azze ve celle zâlikel cebele alenne zîri cinânen khadra. Allah bu. Ne yapacak? O ateşten yanar dağı Hızır Aleyhisselam oraya atılınca yemyeşil cennet bavbostan bahçe <gülüyor> millet de bir bakacak. Allah Allah. Feyeşükü'n-nasu fi Roma ve civarındaki o durumu müşahede eden bütün halk, tabi Hz. Mehmet Ordusu da var. Roma tarafı hep Müslüman olmuştu, oralar Müslüman olmuştu. Bu tam geldi milleti yeniden kavur edecekken millet de buna Rabbimiz, Mahabbimiz bir kaz vermişti ama baktılar ki Hızır Aleyhisselam oyunları bozuyor. Efendim oraya attı, daha yem yeşil oldu. Buradan silah işlemedi. Millet Deccal hakkında şüphelenmeye başlayacak. Hemen diyecekler ki: cık, "Ya bu beklediğimiz gibi çıkmadı yani." Bizim Deccal böyle olmaması lazım. Bu hemen efendim, istop etti bunu. Hüneri bitti bunun. Pili bitti. Bizim millette var ya hiç yere bir düşme. Ha, bir çekmede koyarlar. Deccal mı bakmazlara. Tekme hemen atarlar. Yere düşmeye bakmayacaksın. Bizim millet derken hepimiz bizim millet. Işte. İnsan türüyüz ya hepimiz. Ne milletsek yani. İnsanın huyudur bu. Güçlüden böyle bir çekinir, dal kavuk yağcılıklık yapar. E, aciz kaldı mı da hadi lan sende de. Hiçbir iş yokmuş der. Teccal öyle yapacaklar. Teccal ne yapacak? Ve yübâdirû ilâ beytil vaktis. Mescid-i Eksa'ya yönelecek. Bakacak ki burada oyun bozuldu. Mescid-i Eksa'ya gidiyor. Ne, nereye gidiyor? Eceli geldi. Gebermeye gidiyor. Niye? İsa Aleyhisselam nereye inecek? Beyaz minareye. Şam-ı Şerife inecek. O da oraya gitmesi lazım ki İsa Aleyhisselam ondan mı uğraşsın Roma'ya kadar gelip yani. O ge gebermesi için yerine gitmesi lazım. Herkes nerede öleceği yazıldıysa oraya gidiyor. Adamın bir işi çıkıyor. Bir de bakıyorsun gitmiş oraya. Orada da ölmüş. Hiçbir şey yokken. Alakası yokken, programında yokken bir sebeple bir iş çıkıyor. Hadi pat atlıyor gidiyor. Neden? Eceli orada çünkü. E orada ölecekse oraya gidecek. Mevla onu bir sebeple götürecek. Feyda idâ ala alâ akabeti gidecek ve efik tepesine çıkacak. Efik tepesi Şam-ı Şerif'e yakın, Kudüs'e yakın, gavr yolunda. Havran Harran değil. Harran Urfa. Urfa'daki Harran değil. Havran. Havran. Vavlı. Havran denen bir e, kasaba var. O kasabanın üstündeki tepenin adı Efik tepesi. Efi-o. Bu tepenin üzerine çıkacak. Çıkınca veka'a vılluhu alel müslimin. Gölgesi Müslümanların üzerine düşecek. Yani Müslümanlar tabi deccal büyük tehlike yani. O tehlike karşında yani Müslümanlara çok yaklaşacak. Gölgesi düştü ne demek? yakına geldi demek. Yaklaşacak. Feyuturuna kısı yumluk tale. Müslümanlar da ne yapacaklar? Onunla savaşmak için e, yaylarını, kirişlerini, oklarını hazırlayacaklar. Demek ki şey yok. Şimdiki otomatik silahlar devreden çıkmış. Çünkü öbür türlü olsa oklan yaylan şu anda kimse bir şey yapmaz. Ama hadis-i şeriflerde hep o zamandan bahsedilirken e, bu tabirler var. Bu tabirleri de biz ne yapamayız? E o zamanın silahlarına binaen Resulullah böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem dememize bir lüzum yok. Çünkü o ne buyuruyor? Ok buyuruyorsa oktur. Yay buyuruyorsa yaydır. Kılıç buyuruyorsa kılıçtır. Çünkü silah dedi demin. O zaman silah derdi. Silah deseydi isim vermezdi. İsim vermeseydi silah şu andaki silahların da adı silahtır. Ama isim verdiği zaman ok derse oktur. Anladınız? Bunda da ne mana vardır işte e, o zaman demek ki bu işleyecek oklar yaylar yeniden devreye girecektir. Zaten bunlar bu vaziyette işte geçen derslerde de konuştuk. Teknoloji kendi kendini yemeye iptal etmeye başladı. Şimdi bu çok hızlı gelişiyor. Bak mesela 100 senede 200 senedeki kaydetme, kaydedilemeyen gelişme şu anda 5 senede 10 senede kaydedilmeye başlandı değil mi? E, evvelki tarihlere bakın. 100 senede 200 3 senedeki gelişmeler şu andaki bir senede kadar bile değildi. Şu anda çok hızlı şekilde gelişme teknolojiler artıyor. Bu sürat, bu hızlık neyi getirecek? Tüketimin ve tükenimin, tükenmenin efendim çabuklaşmasını getirecek. Tükenme birden olacak yani. E şimdi işte efendim Mars'ı takip ediyorlar. Mars'ta bir şey bulmuşlar da efendim gülüyormuş. Dönüş sonra bir şey olmuş da işte ağız burun falan bu resimle beraber gülen bir tarafı çıkmış falan. E ne olacak? Şudur budur. Amerika işte orada yerleşim, melleşim yapılır mı, yapılmaz mı? E, ne yaparız diye hesap yaparken işte ekonomisi de bozulmaya başlamış Amerika'nın. ekonomide bozulma Allah beter etsin. Amin. E bu sefer ekonomide de bozulunca falan demişler ki şimdi biz dünyayı kurtaralım biliyor musun? Mars'tan, Merih'ten pek bir yatırıma değer bir durum yok. Su çıkmadı, bir şey çıkmadı. Yani çok da para gidiyor. ekonomi de delindi. Herhalde diyorlar projeleri askıya almaya başlamışlar. E başlamasın, devam etsin. Keşke projeyi Mars'a yatırsın hep. Aman bir de Merihe. Devam etsin. Bütün projelerini yatırsın oraya. Ya uğra uğraşmazın Irak'taki Müslümanla, Afganistan'daki Müslümanla, Filistin'deki Müslümanla. Uğraşacak gücü kalmasın Allah'ın yardımıyla celle, celle Amin ya. Amin denecek dua budur. Kim nereye giderse O kadar açlık var, o kadar kıtlık var, o kadar sefillik var, o kadar düşkünlük var, teccalın çıktığı dönemdeki Müslümanların zayıf durumu en kuvvetli Müslüman bunlar okunmuştu başka hadislerde fakat bu uzun hadis-i şerif hepsini birden içine alıyor efendim çökebilen yani millet açlıktan gözünü açamıyor ubuzun uzanmış U uzun uzamış. Bir Müslüman eğer diyorum bir Müslüman çok kuvvetli ise en kuvvetlisi ne yapabiliyor? Ayağa kalkamıyor, oturabiliyor. En kuvvetlisi ya diz çökebi çömelebiliyor, oturabiliyor, biraz diz üstü oturasa falan çok kuvvetli. En kuvvetlisi o. Nasıl şimdi tokluktan ayağa kalkamıyoruz, yiyoruz yiyoruz yiyoruz. T kaldırın beni. <gülüyor> Yapıyoruz ya. O zaman da açlıktan kalkan yok yani. Hepsi yatmış aşağı. O anda Müslümanlar ümidi kesmişler. Çünkü deccal saldırsa yani ok bok bir şey hazırlıyorlar ama yattığı yerden <gülüyor> oku girişe kim takacak yani? Kim atacak? Mecal yok. O zaman nida geliyor. Semadan <gülüyor> Ey bütün insanlar! Müslümanlar kastedileri. Yardım geldi size Allah'tan. İsa aleyhisselam indi. Hadi bakalım. Tam bittim dediğin anda ise Allah'ın peygamberi geliyor. Ondan sonra fekulun hada kelamu racülün <gülüyor> şeb'an Diyorlar ki şaşırıp kalıyorlar millet bu güçlü sesi duyuyorlar ya yardım geldi size diye efendim nidayı duydukları vakit diyorlar bu karnı tok adamın sözüne benziyor diyorlar. Çünkü Tok olmayan böyle güç, gür seslen. Konuşamaz. Yemedin mi? Hiç ne göz, gözünde fer kalıyor. Ne sesinde kuvvet kalıyor. İnsan hakikaten yemedi mi? Zayıf düşüyor. Zayıf düştükçe kısılıyor. Ve tüşrikü lerdu binûri rabbiha. Bütün dünya Rabbinin nuruyla parlamaya başlıyor. Parıl parıl Allah'ın nuru tecelli ediyor. Dünya her tarafı nur oluyor. Ve enzilü İse ibnü Meryem'e. Meryem oğlu ise Aleyhisselam iniyor. Allah Allah. Beyaz minare. Bunu hususta hususi ders yaptık. Şu anda bunu kısa geçiyoruz. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanmak nedir? Ehli sünnet inancıdır. Alü Hazretleri ve şahit ulema öyle buyuruyorlar. Ehli sünnet ulemasının icmağı vardır, kesin görüşleri vardır. Efendim kim bunu inkar ederse kafir olacağına dair. Ehli sünnette görüş birliği vardır diyorlar. Bak kafir olacağını değerli. Ama şimdi bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Ekmek peynir gibi inkara başladılar. O yazarlardan, çizerlerden ikide bir efendim çıkarıyorlar hemen bir münasebe birini telefona bağlıyorlar. Ya efendim din adına ona bir şey soracaklar. O da efendim kimse telefona ya ben bilmem bu işleri diyen yok. Hemen atlıyor. Diyor ki yok ya öyle bir şey alakası yok şudur budur. İnkar inkar inkar inkar. Allah muhafaza buyursun. Helak oldu gittiler. Helak oldu gittiler. Ne insanlar ya. Dinlemediler. Ayetleri, hadisleri dinlemediler. Kendilerini bir şey zannettiler. Türkçe kitapları okuyarak okuyaraktan sanki biz bir meseleyi anladık. Ya neyi anladın? Ehl-i itikadının metnine girmiş bu ya. Bu kadar ulema bunu bilmiyor da sen mi biliyorsun? Ve ise sevfeye'ti sümme yütvi emalideh. İmam-ı bütün el masının kaynağı bunlar ya. İsa Aleyhisselam gelecek sonra deccalı helak edecek. Ve kul <gül> İsa Aleyhisselam buyuracak Ya maşar el-müslimin Ey Hristiyanlar diyecek mi? İsa Aleyhisselam Hristiyan mı? Haşa. <gül> İsa Aleyhisselam Müslüman. Bütün peygamberler Müslüman. <gül> İnneddîn aynidallâhü Allah islam Tek din var onun adı da İslam. Ey Müslümanlar cemaati اِحْمَدُوا ve وَسَبِّحُوا Rabbinize ham dedin ve Rabbinizi tesbih edin yani Sübhanallah deyin tesbih ne demek? Allah. efendim hamd ne demek? Elhamdülillah deyin onlar da efendim فَفْعَلُون <gülüyor> böyle yapacaklar niye böyle diyor? Çünkü o zaman gıda ne olacak? Sübhanallahülhamdillah. Şimdi unutur, e, aklına gelmez. Aç zaten. Kaç gündür yemiyor. Acıktıkça acıkıyor, acıktıkça kuvvet gidiyor. Ama ne ne hatırlatıyor, ihtar ediyor Allah'ın Nebisi. Sesbih ve hamde devam edin. Sübhanallahülhamdillah deyince bir öküz yemiş gibi herkes ayağa O zaman gıda ne olacak? Subhanallah elhamdülillah işte şimdi yediğiniz pirzolalar gibi olacak. Keşke şimdi de öyle olsaydı ya. Canımız çıktı yemekten ya. Yemesi bir dert, çıkarması başka dert. Ondan sonra efendim, gazı başka dert, şekerin çıktı başka dert, tansiyonu çıktı, damarın tıkandı başka dert. Ne güzeldi Subhanallah dediğim mi böyle 5 10 kilo efendim yemiş gibi kuvvet alsaydık değil mi? Elhamdülillah teşekkür Sabah kahvaltısı beş kere Sübhanallah. Akşam yemeği on kere Elhamdülillah. Kurban olduğum Allah ya. Bizi böyle uğraştırıyor. İmtaandayız. Ayarını kaçırıyoruz. Ya <gülüyor> az yemek hiç yememekten daha zor. Çünkü gördümü duramıyor. Az yemek hiç yememekten daha zor. Ya. imtihan ve yürüdün el Böylece ne yapacaklar? Deccal ve adamları Yahudiler hep Deccalın peşinde, Nisa taifesi ve saire dolmuşlar. Ne zaman İsa Aleyhisselam bu sözü söylüyor, o gür ses geliyor, yardım geliyor ifadesi duyulunca Deccal ve adamları kaçmak istiyor. Kaçmak istiyor. Feyudayikullahu aleyhimul ard. Allah onlara ne yapıyor? Yeryüzünü daraltıyor. Koca dünya, geniş dünyayı Allah istedi mi ne yapabiliyor? Büzdü mü ne yapar, sıktı mı? Ya, geniş dünya adama dar gelir ha. Mevla yapar. Feidatev, kaçamıyorlar. Kaçamayınca Feidatev, Bağbe, Lüt, Lüt kapısına geliyorlar. Ne zaman? Yarım saat. Yarım saatte Lüt kapısına kadar kaçıyorlar. Lüt kapısı hala şu anda, şam Şerif'te. Mescid-i ya da yakın bir yerdedir. Şu anda orası belli. Teccal'ın gebereceği yer şu anda belli mi? Bel Lüt kapısı. Git orada sor. Neresi lüt kapısı? Gösterirler. <gülüyor> <gülüyor> İsa Aleyhisselam'la rastlaşıyorlar. Teccal'la İsa Aleyhisselam'ın görüşmesi. <gülüyor> İsa Aleyhisselam'ı görür germez yakın sala Kahmet getirin namaz geçiyor diyor. Tam Deccal ya. Deccalların böyle çok oyunları vardır. İşine geldi mi namaz, abdest. <gülüyor> namaz geçecek diyor ya. Epey geç oldu diyor, yoldayız. Namaz, niye namaza durursana? Kurtulacağım İsa Aleyhisselam'tan saadet ya. Fekûlü <gülüyor> Deccal. Efendim. Yani Allah yalakadû kuymetû sola. İsa Aleyhisselam Buna bakıyor. Bunu gebertecek. Elinde muzra var. Tek çalıyor, Ey Allah'ın peygamber. Kahmet getirildi yahu diyor. <gülüyor> Namaz başlayacak sen ne yapıyorsun diyor. Bak bak. Ya aynı dolaplar dönüyor ya. Fekul <gülüyor> kul ya adu vallahi. İhsan selam diyor ki ey Allah'ın düşmanı. Zemtenek Rabbul Alemin. Sen ben alemlerin Rabbim demiyor muydun? Felimen <gülüyor> namazı kime kılacaksın diyor. Allah sendin ya namaz kime kılıyorsun diyor o orada tabi demiyor öyle ki ben öyle diyordum der mi yani Ama İsa Aleyhisselam biliyorsun sen ilahlık taslamıyor muydun Rabbul Alemin'im demiyorum ne bu namaz kime diyor ondan sonra e, İsa Aleyhisselam elindeki harbeyle efendim ne yapıyor bir vuruş vuruyor ve deccalı gebertiyor Dünya büyük bir fitneden kurtuluyor. <gülüyor> Felaab kahedun min ancari galfe şey illa nade. <Gülüyor> ya mümin, hada detjaliun fakdulhu. Bunun bütün adamları bir bir ağacın, bir taşın, bir kayanın, bir evin, bir bir şeyin arkasına kaçıyor. Deccal geberince plan bitti. Yani onun adamlarının da dayanakları kalmadı. Hepsi bir tarafa gizleniyor. Fakat neyin arkasına gizlendilerse arkasına gizlendikleri o şey taşsa, ağaçsa, efendim duvarsa, kayaysa neyse ey mümin arkamda deccalın adamı var gel gebert diye çağırıyor. Yani dünyada hiçbir şekilde deccala bağlı insanların efendim Allah'a inkar edip deccala iman edenlerin yaşama hakkı kalmıyor. Böylece İsa aleyhisselam ve adamları efendim müslümanlar kalıyorlar kaç sene hadis-i şerif tabi buradan devam ediyor ee, bir bu kadar daha yani bugün okuduğumuz kadar bir bu kadar da var onun için bunun devamı var ondan sonra neler olacak sırayla devam ediyor şimdi yine anlatmaya kalkalım dersek hızlı hızlı anlattığın zaman da yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor izah lazım geliyor çünkü yeni gelenler oluyor Birisi bilen var ama yeni gelen biri konuyu bilmediğinden orada bir bocalamasın diye. Arada mutlaka ne yapıyoruz? Bir izah getiriyoruz ki hızlılıktan zarar gelmesin. Yani yavaş yavaş okuyalım. Ama üç derste bitiyor. Haftaya inşallah. Bu bitecek ama ondan sonra da bakalım. Neler olacak? Tabii daha bitmiş değil. Daha Betül Arz meselesi var. Ondan sonra kıyametin kopmasına kala neler olacağı beyan edilecek. rahman. Evet. Şimdi sizlere Yasin-i Şerif hakkında kısaca bir malumat vereceğim. İnşallah Yasin-i Şerif'in havası celilesi. Çok sıkıntılarınız oluyor. Hepimizin sıkıntılarımız oluyor. Bu hususta hadisi şeriflere bakarak inşallah Yasin-i Şerif'ten yardım alacağız. İnnelikülşeyin kalben her şeyin kalbi var ve kalbül Kur'an. Kur'an'ın kalbi nedir? Yasin Şerif'tir. Şimdi Cuma gecesidir. Her kim Cuma gecesi Yasin Şerif okursa anasından doğmuş gibidir. Günahsız olur. Bağışlanır. Hadis-i Şerif böyle ediyor. İmam Senusi mücerrebatla beyan ediyor. Şimdi Yasin'i niye söylüyorum size? Kolayınıza gelir ama amel edin diye. 20 tane bereket. Bir tanesi. Aç okusa doyar diyor. Bu hadis illa şeriftir. Hangi aç okusa Yasin'i doymak niyetiyle ne olur? Doyar diyor. E şimdi hoca ben ne var? E ben şimdi efendim karnım aç. <gülüyor> Zaten okuyacak halim diyor ki ama. Neyse okudum ama. Yani karnım doymadı. Niye doymadı biliyor musun? Niye <gülüyor> doymadı? <gülüyor> Sen şimdi orada ekmek var biliyorsun ya. Orada ekmek var bilirken Yasin'i ne niyetle okuyorsun? Karni tür niyetiyle. Ya bu sefer senin karnın doyar mı? Doymaz. Sen bir aç kal da bir de ekmek bulama. O zaman anlarsın Yasin. Doyuruyor mu, doyurmuyor mu? Yani sen şimdi diyorsun ki ya orada lahana varken yani ben niye Yasin okuyayım? Gideyim, yiyeyim diyorsun yani. Sana bunu anlatmak zor. Efendim, hangi susuz bunu okusa mutlaka suya... Kanar, çıplak okusa mutlaka giyinir. Ne demek elbisen yok? Yani fakirsin, garipsin. Mutlaka Allah bir sebep yaratır ve senin giyineceğin elbise temledilir. Bekar okusa mutlaka evlenir. Ve makara azibun la tezevvec. Evlenemiyorum, evlenemiyorum. Bana ne söylüyorsun? Adam geliyor bana bir şey söylüyor. Zannediyor ki ben hemen ona bir iksir yapacağım. Sanki benim evde bir değnek var, yapacağım ona. Ben de diyorum ona ki Mesela 41 Yasin oku diyorum. Başlıyor bana bakma böyle. Niye? E ben sana bunu mu dedim? E ne yapalım? Yahu sen Yasin'i bu niyetle oku. Ama bunun özellikleri var. Devam et. Akşam yatsı arası okunmasında çok fazilet var. Efendim babamız akşam yatsı arası okurdu. Devam et 7 Cuma gecesi peş peşe bakalım. Devam et bakalım ondan sonra. Ondan sonra da evlenir bizi de aramaz bir daha. Aldın kızı unuttun bizi derdi Efendi Hazretleri. Ondan sonra bak tuttu mu dua. Ondan olmadı ki arada biz biriyle tanıştık da ondan oldu. E sen, sen yine kırdın. Senin öyle ne işlerin oluyor ondan sonra? Ne hacıdan ne hocadan. Benden diyorsun. Bak. Bir korkan okusa mutlaka emniyete kavuşur. Hepimizin korkuları var. Bazı şey. Herkes başka bir şeyden korkuyor. Kim Yasin Şerif'i okursa Allah korkusunu giderir. Hasta okusa mutlaka şifa bulur. Şimdi ben hatta niyet ediyorum. Ya diyorum bu kadar hastasın hastasın. Doktor ne ilaç vereceksin? Öbürleri ne ot verceği içiyorsun? Bitkiciler. E ne olacak? mı? bir Yasin okumadın diyorum ya. Şimdi başlayacağım ben de biraz. Kafam yeni yeni çalışmaya başlıyor. Yasin'e başlayacağım. Ne yapacağım? Cuma gelecek bir Yasin. Her gün bir, her gün bir niyetle. Ben Kara Yasin evami haceti kudiyetle. Ne hangi muradım var? O işe başlamadan önünde Yasin okudun. Mutlaka hoş görülür. Mahkemen var hemen mahkemen öncesi. İfadeye gidiyorsun ifadenin öncesinde. Hangi sıkıntın var? Bir şey satmak diyorsun onun öncesinde. Ona niyet edeceksin. Kız istemeye gidiyorsun verirler mi vermezler mi? Oku Yasin'i bakalım vermesinler. <gülüyor> Ama şimdi İhsan Efendi Allah rahmet etsin. Acayip bu işten amel ederdi. Her böyle bir şey olurdu işte şu olacak mı bu iş olmayacak mı? Yolculukta şurada burada. Ben Yasin okudum olacak. Hemen oluyor. Allah. Hele bir de Yasin'i yazarsan suyu da çıkarsa mürekkebe yazıyorsun o böyle büyük tabak büyük porselen lazım. Yasin küçük tabak yazılmaz. Böyle büyük porselene yazan suyun içerse içine bin rahmet girer, bin şifa girer, bin dert çıkar. O da daha onu kendime bile yapamadım. İsan efendi de o zaman cami yaptıracaktı Anadolu pazarında. Millete batladı. Dedi o iş kolay mı ya? Kaç saatte yazılıyor? Ne oldu? Bir milyar verene yazıyorum dedi. O zaman büyük para. Cami öyle yaptı. Tabii millet hiç cami dese para vermez ama o işte dedi şimdi tabi bana iki de versen ben yazamam kusura bakma çünkü benim vaktim <gülüyor> o iş uzun iş uzun iş sen bir yazanı bulursun ne yapayım ama eksik yazar hasta olursun bak ona da dikkat et her hoca her hocanın yazması ayetleri eksik yazar biliyor musun para alayım diye öyle çok <gülüyor> okkabaz var ondan sonra hapisteki okusa mutlaka hapisten kurtulur e sen okumadım, Okudum çıktım işte. E ne zaman çıktın? Vaktin geldi de çıktın. E çıkamamak da var. O üç aylığına giresin. Otuz sene kalırsın. Ya. Ondan sonra. Yolcu okusan yoldan yardıma kavuşur. Bak yolculuğa çok çıkıyorsunuz. Ben sizi seviyorum Allah için. İçinizde çok işe gidenler oluyor. Yolculuğa çıkanlar oluyor. Sularıma gidenler oluyor. Mutlaka Yasin Şerif. Yola çıkar çıkmaz bir Yasin Şerif okuyun. Yolda çok yardım göreceksiniz. İnşallah. Öyle... Uçak sallanmaya başladı mı değil. Otur oturdun mu Yasin'e başla. Ne zaman sallanıyor Allah billahi ne şey var. <gülüyor> Kardeşim sallanmadan okuyacaksın ya. Gam ve kederi olan okusa, sıkıntısı olan okusa mutlaka gam ve kederi gider. Şimdi içinizde gam ve kederi olan var mı? Olmayan var mı? Efendi Hazret öyle derdi. Adam bir derdim var. Ne mutlu sana bir derdim var. Benim bin derdim var derdi. O sonra, e o sonra adama ki, e, bir adama desen ki derdin var mı? Dese ki derdim yok. Dersin ona ki ne mutlu sana aklın yok. Çünkü <gülüyor> ak akıllı adamın derdi olmaz mı ya? Müslümanın derdi olmaz mı ya? Her tarafımız dert ya. Dert küpü olmuşuk Şimdi derdi olan ne okusun o derdin gitmesi için? Yazıcırıf. Efendim. Yanlış yollarda olan içkiye tutulmuş, kumara tutulmuş, zina'a tutulmuş... Yasin Şerif'i o niyetle okursa o günahtan mutlaka kurtulup hidayet bulur. Ama adam okumuyor ki niye? Ya tutarsa diye. Dediye sigarayı dedi bırakmak için bir ilaç verdiler. Bir de baktım sigarayı bırakabileceğim ilacı bıraktım dedi. E şimdi adam bakarsa ki Yasin tutmaya başlıyor. Bırakır Yasin'i tabii ki. Niye ben bu günahı bırakayım? Alışmış yani. Burada bir şey lazım. İrade lazım. İhlas lazım. Hakikaten Allah'ın ipine sarılmak. Kur'an'ın kalbi ya. Kur'an Allah'ın ipi. Kur'an'ın kalbi, Yasin-i Şerif, ondan sonra malı çalınmış biri okusa, çok oluyor öyle, hırsızlık, malın gitmiş, mutlaka o çalınan şey yerine gelir diyor. Daha çok havası var, havası kesiresi var, hadis-i şeriflerde. En büyük özelliği, ''İnne Allah Teala kara itaha ve yasin kablen yehlukas semavat vel arbi elfi am'' Allah gökleri yerleri yaratmadan bin sene evvel bizzat kendisi Yasin ve Taha'yı okudu. Melekler Allah'ımızdan dinlediler Kur'an'ı. Onlar da ne bahtiyarlar ya. Biz de cennette inşallah. i̇nşallah. Cennete girersek Allah Teala Cennet ehli her gün iki defa Allah'ı ziyaret edecekler. Allah Teala onlara Kur'an okuyacak. Kur'an'ı bir de sahibinden dinledikleri zaman sanki dünyada hiç biz dinlememişiz diyecekler. Kur'an bu ya. Zaten hafızdan hafıza fark etmiyor mu? Öyle hafız var adam adam öldürüyor ya. Eskiden çok vardı. Tabii ölecek adam, şimdi de ölecek adam da kalmadı ki bir şey yok. Bir okuyorlardı, kuş havada duruyordu